دعمانك. من يهده الله فلا مضل له ومن يظلم فلا هاته له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا أرضه ورسوله أما بعد فيا الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتكوا والذين هم محسنون Kâle Allahü Teala eser edecek bir kitabı gibi temin. Euzullâhü minneşşeytanirrasim. Bismillahirrahmanirrahim. İnneddînâ umdallâhi islâhu. İlâ dâhri l-âihâ sadakallâhu'l-azîm. Ve kâle Allahü Teala fi âyeten ukhra. Sâvusmînâ câ'i yüvellezîne âmenü te kullâhe. Hakkatu kâfî. Ve lâ temurtunne illâ ve entûmü müslimû. Sadakallâhu'l-azîm. Bakal Allahü Teala fi ayet bir daha. Estağfurullah. İnam alimminonun yatin Allah ve Rasulü. Tümüne yaka ve jahed olmaları için. Kendi kendileri için. Sediye Allah. Buna ikahuradikum. Sadekallahü Azzaw. Bakal Allahü Teala fi ayet bir daha. Ya imin alimmin ve İlâ âfiril âyen sadakallâhul azîmî. Okumuş olduğum Ali İmran Suresi 19. ayette Cenab-ı Hak Allah katında tek din, yegane din İslam'dır buyuruyordu. İkinci okuduğum âl Suresi 2. ayette Cenab-ı Hak el iman edenler Allah'tan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece hakkıyla korkun ve başka türlü değil, ancak müslüman olarak ölmeye bakın diyor. Şimdi okuduğum ayet gelemeden Allah, müminlerin tanımını yaparak, müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler ve sonra hiçbir şüpheye düşmezler. Sonra Allah yolunda canlarıyla ve mallarıyla cihad ederler. İşte bunlar ancak sözlerinde mümin olma iddialarında sadık olanlar, doğru olanlardır. Son okuduğum İsa Suresi 136. ayette de Cenab-ı Ey iman edenler iman edin. Diyor. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin. İmanınızı laftan eyleme çıkartın. İmanınızı ispat edin. İman ettik diye de kurtulacağınızı zannetmeyin. Anlamına gelecek şekilde mesaj veriyordu. Kıdır Hoca'nın e, ilk öğrenci veliyemizdir. ifade ettiği gibi e, her şeyimizden güvenilir olmamız, emin olmamız gerekiyor. Çünkü mümin olmak <gülüyor> güvenilir olmak demek. Müminin iki anlamı vardır. Birisi el olan Allah'a güvenmek her konuda. Ona intimat etmek, ona güvenmek. Allah'a güvenmeyen kimse mümini olamaz. İkincisi de kendisine güvenilmek, güvenilen demek. Mümin elinden, dilinden diğer insanların emin olduğu, güvendiği insandır. Dolayısıyla Güvenilir olmak, emin olmak, ahlaki bir özellik olmaktan öte, olmazsa olmaz anlamında imanın temel açılımıdır, izahıdır, müminin temel tanımıdır, güvenilir olmak. Evet, tabii ne kadar bize güveniyorlar ve biz ne kadar diğer müminlere güveniyoruz, bu konu hem bizimle hem karşımızdaki muhatapla ilgili veya her ikisiyle de alakalı bir problemdir eğer e, güven problemi var ise. Olmadığını iddia etmek herhalde mümkün değil. Eğer kimin kime ne kadar güvendiğini e, test etmek istiyorsanız karşımızdakinin sahip olduğunu düşündüğünüz maddi imkanını borç olarak isteyin bakalım. Veya sizden istesinler. Kime ne kadar güveniyoruz? Kim bize ne kadar güveniyor? Parasını güvenmeyen canını nasıl güvenecek? Veya diğer konularda nasıl bize itimat edecek? Veya biz başkalarına nasıl güvenip itimat edeceğiz? Bu konular ciddi manada tahlil edilmesi gereken husus. Ama imanın sadece güven boyutu yok tabii ki. İnanmanın deruni iç özellikleri var. Allah'a hakkıyla iman eden kimse nasıl yaşar? Hayatını nasıl düzenler? Cennete talip olan kimse cehennem adayları gibi yaşarsa cennet isteme hakkı ne kadar olur? İman bir iddiadan ibarettir. Onun ispatı bütün hayat boyunca yaptığı amellerle söz konusudur. İman etmek çok zor değildir ama mümin olmak, mümin kalmak, hele hele İslam'ın hakim değil mahkum olduğu içinde bulunduğumuz ülkeler gibi ülkelerden mümin ölmek işte esas babayiittiği olan husus budur. Allah hepimizi mümin olarak gönderiyor. <gülüyor> hem de diyor, başka türlü değil, sadece mümin olarak ölüm diye. Yusuf Aleyhisselam'ın da duasıdır. Feras seni Müslüman. Seni Müslüman olarak vefat ettir diye. Kolay bir şey değil. Biz bunun bedelini ödemediğimiz için mümin olmayı çok kolay, ucuz, basit gibi gördük. İmanlar bir Dört taraftan değil, on dört taraftan saldırıya uğruyor günümüzde. Yani e, müminliğin ne olduğu bile yeterince bilinmiyor. Bazı radyo kanalları veya televizyon e, yayın yapan küçük kanallar, sokak röportajları yapıyor. Görmüşsünüz mü belki internette? E, la la illallah ne demek? Yani İngilizce bir soru sorsa, cevabı kolay. Ekonomiyle ilgili sorsa, Cumhurbaşkanlarını veya futbolcuların <gülüyor> adını sorsa, sayacak insanlar. İyi de la ilahe illallah. Çok zor bir soru. <gülüyor> Ve on kişiye sordularsa, sekizi veya dokuzu, ya bilmiyorum diyor ya bilmemekten beter, Yalan yanlış bilgiler veriyor. Peki la ilahe illallah'dı bilmedi. Bilmeyen kimse nasıl onun anlamını hayata geçirecek, yaşayacak? Ama aynı kimselere I love you ne demek diye, diye sorun bakalım. Evet. İmanla ilgili bu kimselere üç tane ayet miyiz? okumalarını, Türkçesini, bildiklerini, bildiği Türkçe maliyle üç tane imanla ilgili ayet sorsanız. Bırakın üçü bir tanesini bilir diyeceksiniz. Yüzlerce kitap okudu insanlar, ilkokulda, ortaokulda, üniversite vesairede ama Allah'ın kitabına sıra gelmedi. Ne biçim imansa Allah'ın kitabını bile okumaya mecbur hissetmiyor insanlar. Ama dinle alakalı bir konu olunca Fıdur Hoca'nın da ifade ettiği gibi herkes mangalda köy bırakmıyor. Herkes otorite, herkes iyi biliyor. Yani kalp ameliyatı yapan, beyin ameliyatı yapan doktora siz alanıyla ilgili tartışma yapmaz veya bilgi vermeye kalkmazsınız ama ondan çok daha hassas konularda, içtihadi meselelerde herkes çok rahat hüküm veriyor, itham ediyor, tekhir ediyor, kendi yorumunu din olarak herkesin de inanmasını necbur hissediyor. Böyle bir acayip zaman diliminde İmanlarımızla bir imtihan oluyoruz. Rabbimiz diyor ki: "Ehasiban en yutba zannediyorlar mı ki iman ettikleri de imtihan edilmeden bırakılıverecekler? Böyle mi zannediyorlar? Muhakkak bizden biz öncekilerin İmtihana tabi tuttuğumuz gibi sizi de imtihanlara tabi tutacağız. Kaç paraya kadar, kaç yaraya kadar Müslümansınız? Nereye kadar, nasıl, ne kadar iman ediyorsunuz? İmtihamlara tabi tutulacak. Sadece pilavlar ateşlerle veya ağır kayalarla, taşlarla imtihana tabi tutulmadan günümüzün insanları da ateşten bir kor haline geldi din ve onu ya elinde tutacak, eli yanacak ya da atacak o ateş kor sönecek. Tabi günümüz insanın kolayı tercih etti. Ahiret ateşini değil dünya ateşini daha önemli gördü. Ve her halimizde sınanıyoruz. İslam düşmanları bile bizden çok daha korkusuzca yapacaklarını yaptıkları, söyleyeceklerini söyledikleri halde sadece Allah'tan korkması gereken müminler sadece namazla yetinir hale geldiler. Kur'an sadece namazı emrediyor sanki. Evet. Ahlaki noktalarda sosyal noktalarda, siyasal noktalarda din sanki bize hiçbir elini yüklememiş gibi çok rahatız. Dünyada cenneti arıyoruz. Halbuki cennet ahirette. Sıkıntısız bir hayat yok dünyada. Hele müminler için. Eğer olsaydı Allah peygamberlerine rahatsız olmayacak, sıkıntı olmayacak bir hayat verir. Ne diyor cenab Hak? اَمْ حَسِبْتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمْ مَا يَتْكُمْ مَسَلُ الْلَذ۪ينَ حَلَى Ayeti bilirsiniz. Siz, sizden öncekilerin başına gelen sıkıntılar sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ucuz mu o kadar cennet? Allah bazılarını zor imtihanlarla imtihana tabi tutsun, onların başlarına o kadar sıkıntı gelsin kendini hiç bozmadan rahatını hiç rahatından taviz vermeden, Allah için hiçbir gayret sarf etmeden, İslam düşmanları kadar davana sahip çıkmadan <gülüyor> cennetin yolunu bekler. Eyvallah, Allah büyüktür ama onun azabı da büyüktür. Onu onun rahmetinden ise alacak yüzümüz olmalı en azından. Evet, okuduğum ayetin dilinde ne diyordum? Allah'tan hakkıyla korkun. Nasıl korkulması gerekiyorsa. Depremden korktuğunuz kadar, paranızdan türlüyle mahrum olacağınız kadar, kanserden korktuğunuz kadar, efendim, hangi partiyi tutuyorsanız o parti iktidara gelmeyecek diye korktuğunuz kadar, ve benzeri. Bu kadar değil tabi. Ama bu kadar bile korkmuyor insanlar Allah'tan. Aç kalmaktan korktuğu kadar cehennem korkusu taşımıyor insanımız. Hapse, hapse girmekten korktuğu kadar cehenneme girmek endişesi taşımıyor insanımız. İmanlarımız da imtihan oluyor her an. Allah'a karşı görevlerimiz ve insanlara karşı görevlerimiz ve imanımız hangi boyutta? Evet. İman ettim demek daha mümin olmadığı halde imanı anlayıp kendisini hazır hissetmeyen peygamberin amcası Abbas'ın ifade ettiği gibi. Medine'ler beyat etmek istiyorsunuz Muhammed'e, yeğenime. İyi de ne yaptığınızın farkında mısınız? Siz mümin oluyorsunuz. <gülüyor> mümin olmak demek, bütün dünyaya savaş ilan etmek demektir. Hazır mısınız buna? Diyor. Kafirken onun anladığını Müslümanken biz anlamadıysa o zaman imanın, İslam'ın nasıl bedeller ödenmesi gerektiğini de bilmiyoruz. Ne cihadı anlayabiliriz o zaman, ne emri bil marufun, ne insanların hayra yönlendirmeyi, ne İslam ahlakının güzelliklerini. iman evet. İman etmek. Allah'a ve Allah'ın iman edin dediği her hususa çeksiz ve şüphesiz inanmak. Cennet var mı? Belki. Evet. Yaşayışımıza bakarken bakarsak cennet dünyada. Öteki dünyada cennet yok. Niye? Orası için koşturan, yarışan, gayret eden tek kimse de gözükmüyor. Çünkü. Hayatımıza bakarsanız cennet diye bir şey yok. Cehennem diye, diye bir şey yok. Ne zaman cehennemden dolayı endişe duyduk? Uykularımız kaçtı. Rüyamıza girdi. Allah'ın azabı. Evet. Kur'an'a ne kadar iman ediyoruz Allah'ın kitabına? Ya Öpüp Allah koymakla iş bitiyor mu? Yüzünden hatim etmekle Kur'an'ın Kur'an'a karşı görevlerimiz yerleşiyor. Evet, İmanlarımızı Allah yarın sorgulamadan bizim bugün sorgulamamız icabı. Sadık olanları, imanlarında sadık olanları Cenab-ı Hak az önce okuduğum ayette belirtmişti. Ne yapacak? Allah'a ve Resulüne hakkıyla iman edecek, Allah yolunda canıyla, malıyla cihat edecek ve hiçbir şüpheye düşmeyecek imanında ancak onlar imanında sağlıklıdır diyor. Biz zannediyoruz cihadı sadece savaş ortamlarında ortaya koyabiliriz. Oralarda cihat var. Evimizde cihat, ahiremizde cihat, iş yerinde cihat, sokakta cihat, akrabalarımız arasında cihat, bulunduğumuz her yerde Allah'ın dininin hakim olması için mücadele etmek anlamında. Ne kadar yerine getiriyoruz? Evet. Öyleyse iman iddiamızda samimiyet göstermek için kendimizi bu dünyada sorgulamamız gerekiyor. Hmm. Ve imanımızın sağlam olması için Kur'an'daki inanç esaslarını, hüküm ayetlerini kendimiz okumamız, anlamamız, tasdik etmemiz ve hayatımıza geçirmeye gayret etmemiz gerekiyor. Allah'a verdiğimiz sözler sadık olmamız icap ediyor. Mümin olan mutlaka imtihanlara tabi tutulur dedim. Açlıkla, korkuyla, meyvelerden, nimetlerden, mahrumiyetle, zorluklarla mutlaka sınanacağız. Ve sınanıyoruz. Ama sadece bunlarla değil, varlıkla sınanıyoruz. Sıkatla sınanıyoruz. Nimetlerle sınanıyoruz. Fakirlikle sınanmak o kadar zor değil esas varlıkla sınanmak. Sağlıkla sınanmak hastalıktan onun imkanından daha ağır hastalık. Şükretmiyoruz. Unuttuk şükretmeyi. Şikayet kelimelerini toplasak kendi söylediğimiz şükür kelimelerinden herhalde çok daha fazladır. Allah bu kadar nimet verdi ama çoğumuz o nimete şükredeceğimize şımardık, azgınlık içerisindeyiz. O yüzden evlatlarımız başımıza bela oldu. Uyanalım diye. Evet. Şefkat tokadı şeklinde ee, Müslümanlar birbirlerine e, bela oldu. Yardım edeceğine, merhamet e, e, yönleneceğine, daha birbirleriyle samiye, sevgi artacağına Ayrı ayrı cemaatler bir fitne durumuna geldi. Birbirleri açısınlar. Bir ümmet bütünlüğüne bir hilafete doğru gitmek yerine günü aratacak hale geldik. İnanın imanlarımız teste tabi tutuluyor ve çoğumuz eğleniyoruz. Bunu görmek için daha farklı bir gözle bakmaya gerek yok. Kur'an gözünü takarsanız görürsünüz. Evet. Ne yapalım? Kendimizi bir sorguya tabi tutalım. Nereye gidiyoruz? Ne haldeyiz? Bugün ölüm gelmiş olsa hazır mıyım ben? Sen hazır mısın? Alacakların, vereceklerin, tövbelerin, elam dilemelerin, yapmak isteyip yapmadıkların, yapamadıkların hazır mıyız? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diyor. Seçnemiz bolsa secrede ölürüz. Cihadımız bolsa kafirlerle mücadele ederken ölürüz. Davet ve tedliğimiz bolsa İslam'ı tedliğ ederken kürsülerde ölürüz. Ama televizyon seyrederken ölmek de var. Dizi dizi dizileri seyrederken ölü vermek de var. Bir haram işlerken, bir günah işlerken, faiz parasını alırken bankada ölü vermek de var. Nerede nasıl ölürsek ölelim. Müslümanca yaşarsak Müslümanca ölüyoruz. Müslümanca öler. Zaten Müslümanca yaşatsın. İmanın lezzetini, tadını almayı, mümince hayat sürmeyi hepimize güzelleştirsin. Yardımıyla Müslümanca yaşatıp, Müslümanca ölmeyi nasip etsin. Elâ dinler ahseme-i kerâh ve evlâ-i nezâh kelamullâh-i melek-i nazim ikilâhına teman kâr Peyza, Kurya, Kur'an, Tüstemel, Hemsefe, Udâveti, Hamsa, Tüstemel. Euzubillahimineşşirkan ve Fasihim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dina innallaha ıksla